Allah'ın Rabbil alemin, ve ve Aleyhisselamın rahmeti ve rahbarlığına emanet olun. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. İnşallah emanet olun. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Allah'a Şimdi İlkin dersi bitirdiğimizde bir kardeş dedi ki Mesut iki kardeş dedi ki Müslümanlar neden Müslümanlar namazı kılarlar? Buradan bize bizim kastımız hadiste geçen hadiste geçen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve İsa aleyhisselamla ilgili onun cenaze namazını kılarlar manasında, onun cenaze namazını kılarlar manasında, o gelir bu Müslümanların bir ferdi olarak, yani bu ümmetin bir müntesibi gibi onların içerisinde olur, ancak onlara imamlık yapar. Ee, sonra, hatta ilk geldiği zaman, Mehdi Aleyhisselam onu gördüğünde der ki, ne, gel bize namaz kıldır, o der ki, hayır, Allah Azza ve Celle bu ümmete bir ikram olarak şunu verdiği, bazınızı bazınıza imam yaptı dedi dolayısıyla Aset vesalem diyor ki yeryüzünde 40 yıl yaşar ve e, 40 yıl yaşar ve Müslümanlar onun cenaze namazını kılarlar dolayısıyla bu bu manadadır Yani burada o özellikle Aset vesalem cenaze namazını kılarlar niçin söylüyor bunu biliyor musunuz Çünkü biliyorsunuz kiminin iddia ettiği gibi İsa Aleyhisselam ölmemiştir İsa Aleyhisselam ölmemiştir. O ee, semadadır. Allah azza ve celle onu semaya kaldırdı. Ancak Yahudiler ona benzeyen birini öldürdüler. Onu öldürdüklerini zannettiler veya Hristiyanların dediği gibi o öldü. Üç gün ölü kaldı sonra dirildi. Bazen havarilerine görüldü. Bunlara da reddiyeler var Aişe validemiz sözlerinde. Dikkat ediniz. Fe fil ard 40 sene ve yeryüzünde 40 yıl kalır. Sonra sonra yutuvaa ondan sonra vefat eder diyor Hz. Eset Yani şu an vefat etmemiştir. Ve yusalli aleyhi'l-muslimun ve Müslümanlar da onun üzerine cenaze namazını kılarlar. En doğrusunu bilen Allah Subhanahu ve Teâlâ'dır. Bir kardeşimiz demiş ki, kıyamet gününde insanların toplanacağı yer olan mahşer yeri dünyada mı yoksa başka bir yerde mi olacak? Doğrusu doğrusu racih olan görüşe göre, yani tercih edilen görüşe göre haber verilen de bu dünyanın yeryüzü olacağıdır. Bu yeryüzün, yani bu dünyanın mahşer alanı olacağıdır. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, en ufak bir tümsek olmaz yani dümdüz insanlar bunun üzerine toplanırlar ve hadiste diyor ki: "Zalik bi anna Allahu shayyata, şey, zalik bi anna Allahu huwa al-haku, wa anhu yuhil al diyor. Ve anna sa'at Allahu yabghath man fi al Allah kabirdekileri diriltecektir. İşte kabirdeki buradan yani dünyadan diriltilecek ancak Allah Subhana ve teala gökleri, gökleri bir eliyle dürer. Bir eliyle dürer. Dünyayı da bir eliyle dürer. Ve bunları dürdüğü zaman yani dürmek ne demek? Hani bir kağıt parçasını alırsınız. Hani böyle bazen insan olur bir şey yazar yazamaz. Sonra o kağıdı alır ter top eder böyle toplar elinde sonra atar. Aynı böyle Allah Azza ve celle dünyayı bir eliyle kabzeder. Yani toplar. E, gökyüzünü de böyle bir eliyle toplar. Ha, dolayısıyla sonra der ki Ey dünya! Nerede senin meliklerin? Nerede senin sahiplerin? Nerede senin kralların? Allah subhanehu ve teala'ya diyor ki ona cevap verecek hiç kimse yoktur. Dolayısıyla hatta bu hadiste Yüce Rabbimizin iki eline de ispat vardır. Bu hadiste yüce Rabbimizin şanına yaraşır, iki eline ispat vardır. Hani diyor ya, Allah Azze ve Celle, iki elimle yarattığımdan seni secde etmekten ne alıkoydu? Hani ne alıkoydu diyor seni secde etmekten. Adem Aleyhisselam'ın, o demin Ebu Musab hocamız da bunu anlatıyordu. Yani birisiler dedi ki, yani buradan kasıt Hani yed yani eldir, kudrettir dediler. Kudrettir. Allah kudretiyle Adem'i yarattı. Tamam, Arapçada yed el manasına gelebilir. Peki yedeyn el manasına gelir mi? İki el diyor. İki el Arapçada kudret manasına gelmemektedir arkadaşlar. İki el manasına gelmektedir. Dolayısıyla başka bir hadis var diyor ki Allah Subhanahu ve Taala'nın her iki eli de sağdır. Yani ne demek Yüce Rabbimizin her iki eli de sardır? Yani çünkü Allah Azze ve Celle eksikliklerden münezzehtir. Dolayısıyla Yüce Rabbimizin elleri nasıllığını bilmediğimiz, yani keyfiyetimizi bilmediğimiz bir şekilde biz deriz ki Yüce Rabbimiz Yüce Rabbimiz şanına yaraşır, iki eli vardır. Biz buna iman ederiz. O gökleri nasıl dürer, yeryüzünü nasıl dürer Dürer ancak bu kullar için mahşer alanıdır bu yeryüzü. Hayır hayır yeryüzündedir. Kullar buradan dirilecek ve buradan hesap, mahşerleri burada olacak. Yani hesabı burada verecekler inşallah. E, çünkü yani bununla ilgili inşallah nakiller çoktur. Ben e, okumuyorum. Mesela Şöyle diyebiliriz. Ama şekli değişir. Bakınız şekli değişir. Çünkü dağlar darmadağın edilir. Denizler patlatılır. Güneş dürülür. Ay tutulur. Yıldızlar dağılıp sökülür ve şey dökülür. Hani diyor ya hadisler bunları anlatıyor. Ayetler bunları anlatıyor. Ayet-i kerimle haber veriyor. Diyor ki kim gözüyle görmüş gibi kıyameti yaşamak isterse Şunları okusun diyor Aleyhisselatü Vesselam. Tekvir suresi. Ve ize şemsu kuvvirat. Hani diyor ya, güneş katlanıp dürüldüğünde. Ya da, ize seme'un şakkat. Yani İnşikak suresi. Gök yarıldığı zaman. Ya da İnfitar suresi. Yine gök paramparça olduğu zaman, ve bununla ilgili nakiller vardır. Dolayısıyla o gün kafir der ki Ya leytenikun tuturabe Keşke ben toprak olsaydım. Bununla ilgili göğün rengi değişir, güneşin rengi değişir, güneş başka bir güneş olur. Bununla ilgili hatta diyor ya o diyor eriyen gül yaprağı gibi olduğu zaman diyor. Yani böyle ayetler var. Dolayısıyla en doğrusunu Allah bilir ancak mahşer bu dünyadadır. Bakalım başka ne soru var kardeşlerden? He, e, İsa aleyhisselam şu an dünyada olup bitenlerden ümmetinin halinden haberdar mı? Bununla ilgili bir nakil bilmiyoruz. Bununla ilgili bir nakil bilmiyoruz. Yani İsa aleyhisselam dünyanın haliyle ilgili kendisine haberdar edildiğiyle ilgili Allah alem böyle bir haber de yoktur. Çünkü buna gerek de yoktur. Ancak biliyorsunuz Allah Resulü Vesselam diyor ki Deccal hiçbir nebi yoktur ki Deccali haber vermemiş olsun. Ancak İsa Aleyhisselam onunla ilgili onunla ilgili daha çok bilgi verdi. Aleyhisselatü Vesselam biliyorsunuz İbrahim Aleyhisselam Musa Aleyhisselam'a sordu. Dedi ki ne diyorsunuz Deccal'la ilgili? Hepsi dediler ki o büyük bir fitnedir. Ancak İsa Aleyhisselam'a geldiğinde bu hadis şerifi hatırlayalım. İsa Aleyhisselam dedi ki Rabbimin bana haber verdiğine göre onu ben öldüreceğim. O beni gördüğünde tuzun suda eridiği gibi eriyecek. Ve ahiril hadis böyle devam etti. Abdülmuntakim kardeşinizin bir sorunuz daha vardı. Ben onu araştırdım. Hani siz şöyle bir soru sordunuz. Burada olan arkadaşlar belki hatırlarlar. Feyzul Feyzul Kadir denilen Feyzul Kadir denilen e, kitapta dediniz ki bir hadis var. Hani kom, kişi kabirdeyken komşusu eğer şerliyse ona eziyet verir mi diye. Böyle bir hadis yok. Allah'ın izniyle. Yani e, bizim hadis kitaplarımızda böyle bir hadis yok. Aynı şekilde e, bu münazarayı bizden dinleyen arkadaşlar da hatırlarlar. E, manen de Manen de böyle bir şey yok. Hatta el sünnetin değerli ilim ehli şöyle diyorlar. Diyorlar ki bir tane mezar kazılsa ve oraya on kişi aynı mezara defnedilse. Bunların bir tanesi mücrim olsa, bir tanesi kafir olsa, bir tanesi mümin olsa vesaire her birinin amelleri başka. Hiçbirinin azabı bir diğerini etkilemez, hiçbirinin nimeti bir diğerini etkilemez. Anladınız mı abi? Yani bizim, bizim bu konudaki akidemiz aynı kabire de defnedilseler, yani azap gören kişi bir değerine eziyet etmez. Azap gören, kabir azabı gören kişi aynı kabirde oldukları halde bir başka Müslümana eziyet edilmez. Onun gördüğü azaptan ötürü yine aynı şekilde bir Müslümana verilen nimetten ötürü de bir kafir faydalanmaz Aynı kabirde de olsalar, Allah'a hamdolsun ben bunu muteber, sağlam kaynaklarımızdan da araştırdım. Ve böyle bir hadisin olmadığı, hadisleri iyi bilen e, hocalarımız tarafından da söylendi bana. Ve ben de araştırmamı yaptım. En doğrusunu Allah bilir. E, ben sırasıyla geliyorum inşallah. Ben e, sorulara e, cevap vereceğim, gücüm yettiği sürece... Mesela kardeşimizin ikinci sorusu var Abdullah kardeşimizin kıyamete yakın olacak diyor, kıyamete yakın olacak. Büyük savaş için Yahudilerin adı geçiyor. Öyleyse şöyle mi anlamak gerekir? İsa Aleyhisselam indiği zaman Hristiyanlar da Müslüman mı olacak? Yahudiler mi yalnızca ret edecek? Hayır, şöyle anlayabiliriz. Biliyorsunuz Ehli Kitap iki şeyle karşı karşıya, iki tercihle karşı karşıyadır. Ya Müslüman olacak veyahut öldürülecek. Bugün böyle midir? Bugün Müslüman olması tercih edilir. Olmazsa biliyorsunuz cizye verir. Yani kendi Müslümanların toprağındaysa, Müslümanların hakim olduğu topraktaysa. Az önce söyledik zaten. Dolayısıyla artık ondan cizye istenmeyecek. İsa Aleyhisselam ne diyor? İsa Aleyhisselam pardon şöyle diyelim Hani dedik ya İsa aleyhisselam e, cizye'yi kaldıracak ve hatta ve hatta onlarla ilgili onlarla ilgili hadis, şey ayet var. Nisa suresinin 159. ayeti. Nisa suresinin 159. ayeti. O ayeti hatırlayalım. Açıyorum inşallah. Allah subhanehu ve teala şöyle buyuruyor, وَاِنْ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ اِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَه۪يدًا Diyor ki Rabbimiz, ehli kitaptan her biri, ölümünden önce ona muhakkak iman edecektir. Dikkat ediniz, ehli kitaptan her biri, ona, ölümünden önce muhakkak iman edecektir. Yani kime? İsa Aleyhisselam'a. Bu da İsa Aleyhisselam'ın yine Rabbimiz tarafından nas var. Onun şu an ölmediğine dair. Çünkü biz biliyoruz ki İsa Aleyhisselam gökyüzüne kaldırıldığında ona ehli kitap iman etmemişti. Ancak Allah Azze ve Celle diyor ki وَاِمْ مِنَهْ illa اِلَّ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ Diyor ki İsa ölmeden önce ona iman edecekler. Dolayısıyla burada ehli kitaptan kasıt bütün ehli kitaptır. Ehli kitaptan kasıt bütün ehli kitaptır. Ne zaman? Ancak İsa aleyhisselam ölmeden önce bu gerçekleşecek bir şeydir. Yani o hayattayken, ölümünden önce. Ancak peki Deccala 70 bin tane İsa'nın Yahudilerinden bahsediliyor Deccala uyacak olan. Deccale uyacak olan 70 bin İsfahan Yahudisinden bahsediyor. Evet. Bunlar ona uyacak. İcabında İsa Aleyhisselam'a inanmayan zaten ölecek. Kim tarafından ölecek? Resulullah Sallallahu Aleyhi ve diyor ki onun nefesinin ulaştığı her yer. Onun nefesi hangi kafire ulaşırsa ölecek. Yani onun nefesi de diyor gözünün ulaşabildiği yere kadardır. Yani İsa Aleyhisselam gözüyle nereyi görebiliyorsa, nereye göz bakışı ulaşıyorsa oraya kadar nefesi gider ve bu bir kafiri bulur. Ondan sonra kimler kalır? Artık ona iman etmek zorunda kalan ehli kitap kalır. En doğrusunu Allah bilir. Ve siz diyorsunuz ki heh, İsa selam cizyenin hükmünü kaldıracak. Evet cizyenin hükmünü Kaldıracak, Aleyhisselatü Vesselam'ın haber vermesiyle, müjdelemesiyle İsa Aleyhisselam onun hükmünü ne hissedecek? Yani artık sizden biz cizye kabul etmiyoruz diyecek. Ne? Ya Müslüman olursunuz veyahut ölürsünüz denecek. Evet, şöyle devam edelim. Devam edelim inşallah. Sizin sorularınıza devam ediyorum. Bunu takım kardeşi. Heh, i̇kiyi de sorduk. Heh, mesela gelecek Hanifi mezhebine tabi olacak diyenler var. Bu insanlar ve Budist, Sundi ve benzeri olanlar da İsa Aleyhisselam'a tabi olacaklar mı? Vallahi ona herkes inanacak. İki kişi birbirine buğz eden, eden, iki kişi kalmayacak diyor ya. Ona inanan inanacak. Sizin dediğiniz Budist ve Hindular zaten ölmüş olacak. O hal üzere kalırlarsa. Ya iman ederler veya ölürler. Yani bunun başka bir şeyi yok. Ancak biliyorsunuz yedi yıl yaşar diyor ya deminki hadiste. Sonra Allah güzel bir rüzgar gönderir. Soğuk bir rüzgar onları koltuk altlarından yakalar. Kimi? iman edenleri. Onlar ölürler. Hatta hadisin devamında diyor ki ah buyurun. Aynı eşekler gibi sokakta çiftleşen insanlar kalır diyor. Yani hayır üzerinde hayır kalan ya da e, hayrı bulunan hiç kimse kalmaz dolayısıyla ya İsa Aleyhisselam artık hakla batılın birbirinden ayrıldığı bir dönemdir yani o dönemler şimdiki gibi karışık iç içe hem kafalar karışık hem gönüller karışık hem insanlar karışık böyle değildir gerçekten hüccat kaim olacak hakla batıl birbirinden ayrılacaktır He. İsa Aleyhisselam'ın böyle özellikleri var yani ne? Ölüleri diriltmesi, körleri, abrasları, hastalara şifa vermesi gibi. Yalnız arkadaşlar, gerçekten bu soru güzel bir sorudur. Ben yaptığım araştırmada allah Alem, bundan önce İsa Aleyhisselam kendi ilk gönderildiği, yani Meryem oğlu İsa olarak gönderildiği zaman, Yahudilere, İsrail oğullarına gönderildiği zaman, Allah Azza ve Celle kendisini, işte o çamuru, ee, kuş yapması, üflemesi, abrasları veya körleri hasta etmesi, ölüyü diriltmesi gibi meziyetleri vardı. Ancak kıyamet alametleri bahsinde, yani İsa Aleyhisselam'ın gelmesi bahsinde ben böyle bir delile rastlamadım. Böyle bir delile rastlamadım. Yani şu an benim elimde sahih olarak birkaç tane şu an önümde bile mevcut İsa Aleyhisselam'la ilgili. Doğrusu İsa Aleyhisselam'ın bu meziyetleri, kendi kavmine gönderildiği zamanki hali gibi görünüyor. Ancak son meziyeti neydi? Onun güzelliği, böyle banyodan çıkmış gibi olması, aleyhissalatü vesselam'ın dediği gibi, yüzünün kız, kız, kız, kız, kızarık olması, yani onun al yanaklı olması, ondan sonra başını eğdiğinde ondan su damlaması, başını kaldırdığında da ondan nurların saçılması gibi özellikler sayıyor aleyhissalatü vesselam. Dolayısıyla ben acizane böyle bir delil rastlamadığım için onun tekrar ölüleri elbette komutanlık edecek. Allah azze ve celle onu mutlaka gökyüzünde bu ümmete lider olmaya hazırlayacak. Ancak biz İsa aleyhisselamı ölüleri diriltmese de iman ederiz. Efendim çamuru kuş yapıp üflemese de iman ederiz. Evde ne sakladığını haber vermese de iman ederiz. Çünkü o Allah Subhanahu Wa Taala'nın şerefli nebisi şerefli Rasulüdür, ona salatu selam olsun. Ancak soruyu gerçekten isabetli bir soru olarak görüyorum. Doğrusu İsa Aleyhisselam'ın bu özelliklerini Ayeset vasıla haber vermiyor. E, ney onun öncülük edeceği, komutanlık edeceği ve onun güzelliği haber veriliyor. Biz de buna iman ettik inşallah. Yani inşallah derken yani inşallah bu söylediğimiz böyledir diyorum. Evet. Ee, bazı kardeşlerin ben sorularına bakmak istiyorum. Ha. Ee... Ha işte, o da elbette onun nefesinin yani gözünün gördüğü yere kadar gitmesi de onun biliyorsunuz delillerinden bir tanesidir. Evet. Ee, yani ee, delil derken o zaten İsa Aleyhisselam'dır. Yani onun hali ortada ancak onun önceki hayatında diyelim, yani gökyüzüne çıkartılmadan önce üstün özellikleri vardı. Allahu subhanehu ve Teala mesela ona haber veriyor. Mesela bir babasız dünyaya geldi, bu özelliği tekrar geldiğinde de devam edecek. O tamam. Ancak evinde ne sakladığını haber veriyor. Hastalara iyi ediyor, körün gözlerini açıyor, ölüyü diriltiyor ve buna benzer ee, meziyetleri vardı. Allah kendisine vermişti. Ancak bunları e, kıyamet alameti sebebiyle gökten indiği dönemde buna haber vermiyor. Neyi haber veriyor? İşte gözünün gördüğü yere veya nefesinin ulaştığı yere hangi kafire dokunursa onun öleceği başını eğmesi, ondan suyun damlaması, başını kaldırması vesaire buna benzer meziyetlerini sayıyor. Evet. Ee, Allah'ın oğlu diyenler veya Allah'tır diyenlere haşa onun ölümü onlara delil değil midir? Ee, doğrudur aslında. Yani Allah'ın oğlu diyenlere yani ilah ölür mü? Evet gerçekten bu konuda onlar saçmalıyorlar. Hristiyanlar diyorlar ki, Hristiyanlar diyorlar ki tabii bu konuda da ihtilaf ettiler. Kimisi dedi ki 7 saat, kimisi dedi 21 saat. E, delillerde en fazla onların görüşlerinde diyorlar ki üç gün öldü sonra dirildi. Yani tabii ondan sonra o, diyorlar ki ebedi olarak dirildi. Yani bir daha ölüm onu bulmayacaktır diyorlar. Dolayısıyla bu onların sapıklığıdır. Allah azze Ve Celle onların söylediklerinden beridir. Allahu ahd, Allahu lem yildu ve lem yuld, ve lem Allah birdir. Samettir. Hiçbir şeye muhtaç değildir. Her şey ona muhtaçtır. Bütün mahlukat ona muhtaçtır. O doğurmadı ve doğrulmadı. Yani onu doğuran da olmadı. Ve onunla hiçbir benzeri olmadı. Dolayısıyla Maide suresinin son ayetlerine bakarsanız aslında isterseniz size oradan ben okuyayım çünkü beni çok e, etkiliyordu bu durum. Maide süresi siz de bakabilirsiniz arkadaşlar. Ya muntakim kardeşim nereden buluyorsun bu soruları sen ya? <gülüyor> Öyle demek istiyorumsa hayvanların ruhları. <gülüyor> Doğrudur aslında yine bir çıkış noktanız var. <gülüyor> Boynuzlu koç, boynuzsuz koç meselesi. Şimdi bakınız. Aslında Hristiyanlara verilecek en güzel cevap. Çok cevap var da, ancak e, burada, burada dikkat ediniz, 115, 115. ayet Məhəddə Süresi 115. ayet ve devamına bakalım. Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: Bu arkadaşlar bu mahşer günü olacak bir sahnedir.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 Ey Meryem oğlu İsa, insanlara beni ve annemi Allah'tan başka iki ilah edinin diye sen mi söyledin? Allah'tan başka iki ilah edinin diye sen mi söyledin? Hani şu an diyorum ya, hani Hristiyanlar diyorlar ki İsa Aleyhisselam böyle dedi, bize böyle emretti. Hani demin Tevbe Suresi 30. ayette, ve 31. ayette ittahaduhhabarhum ve ruhbanahum erbaban min dunillahi ve'lmesih ibnu mariyam. Ya ben son kısmını söyleyeyim. Onlar Meryem oğlu Mesih'i Allah'tan başka rab edindiler. Ve kendilerine sorarsanız derler ki Rabbimiz haşa İsa böyle emretti. Allah azze ve celle onların bu sözleri üzerine. Çünkü innallaha yefsilu beynehum yawmı kıyameh. Çünkü Allah azze ve celle kıyamet günü bunların arasında hesap sorucudur. E diyor ki Allah azze ve celle soracak. Ey Meryem oğlu İsa, insanlara sen mi dedin beni ve annemi Allah'tan başka iki ilah edinin diye? Allahu ekber. Kale, şöyle cevap verecek Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam diyecek ki Subhaneke ma yakunu li en aqula ma laysa li bi hak. Diyecek ki seni tenzih ederim Subhanak Hakkım olmayan bir sözü söylemek bana yakışmaz. Yani bu benim hakkım değil böyle bir şeyi söylemek. Bunu söylemek bana yakışmaz. Eğer bunu söyledimse mutlaka sen onu bilmişsindir. Ya Rabbi. Ki Allah bildiği halde soruyor. Ancak onlar fitne sebepleri olarak İsa Aleyhisselam'ı gösteriyorlar. İsa Aleyhisselam'ı da Allah onların hüccetini onların önüne koyuyor. Sen mi söyledin diyor. Allah subhanehu ve teala çok iyi bildiği halde soruyor. İsa aleyhisselam da diyor seni tenzih ederim. Zaten böyle bir şey söylemişsem sen bunu bilirsin. Ben hakkım olan bir şeyi, hakkım olmayan bir şeyi söylemem. Bu bana yakışmaz. Ve sen bende olanı bilirsin. Sen bende olanı bilirsin. Ama ben sende olanı bilemem. İn kunti kultuhu faqad alimta. Eğer ben bunu söylemişsem sen bunu bilirsin. Ta'lemu ma nefsi. Sen benim nefsimde olanı bilirsin. Ve alemu ma fi Ben senin nefsinde olanı bilemem. Dikkat ediniz. Innaka enta alamu'l-guyub. Ya Rabbi. Senin sen gaybı bilensin. Yani Gaybı bilen, benden sonra da onları bilen sensin. Ancak sensin. Dikkat ediniz. Meekultu lehum. Ya Rabbi ben onlara şundan başkasını demedim. Bakınız, Musa Aley İsa Aleyhisselam'ın savunması bu. Veya itirafı bu. Tabiri caizse hüccet ortaya konuyor. Lütfen bu sureye dikkat ediniz. Maide suresi 114, 116'dan sonraki bölüm. Meekultu lehum ille me be abdullah, rabbi ve rabbikum ben diyor ya rabbi senin bana emrettiğinin dışında bir şeyi söylemedim o da şuydu benim ve sizin rabbiniz olan Allah'a ibadet ediniz evet evet aynen ayette de yüce Rabbimizin nefsi var nefsi olduğunu haber veriyor şanına yaraşır şekilde nefsi vardır biz buna iman ederiz Bakınız, Ya Rabbi diyor, ben onların içinde olduğum sürece onlara dedim ki benim de sizin de Rabbiniz olan Allah'a ibadet ederiz. وَكُنْتَ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ fihim. Ya Rabbi, onların içinde olduğum sürece ben onların üzerinde şahittim. فَلَمْ مَتَوَفَّيْتَن۪ي e, Beni, sen beni e, vefat ettirdikten sonra, e, bu, bu vefatı da daha önce açıklamıştık, uyku hali de olduğunu biz, biliyorsunuz söylemiştik. Çünkü bu, bununla ilgili birçok ayet var. كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيْبَ aleyhim Sen beni vefat ettirdikten sonra, yani dünyadan aldıktan sonra onların üzerinde rakip olan, yani onları gören sensin. وَاَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٍ Ve sen her şeye şahit olansın. Ve böyle devam ediyor. Ve ve Dolayısıyla bunların hiçbir hücceti yoktur. Onlar ancak hevanın dinine ibadet etmektedirler. Evet daha fazla başınızı ağrıtmayalım inşallah. Biz e, sona doğru <gülüyor> gidelim. E, İnan ki bilmiyorum Muntakim kardeş yani bu cennetteki hayvanlarla ilgili yani bazı hayvanların ben oraya gireceğini biliyordum ancak e, tam olarak e, bunu araştırmam gerekiyor e, ben hayvanların öldükten sonra ruhlarının da olmadığını ben biliyorum ancak orada o hadiste boynuzlu koçun boynuzsuzdan kastın e, yani mübalağa ifade eden şedid e, şedid veyahut Allah subhanehu ve teala He. Ayırı, He. He. Şey, yani, var, yani hadisler Hatı Hadislerden Hadislerden inşallah Belki kişi yani hayvanına eziyet etmişse Her türlü mutlaka bunun hesabını verecek Ancak orada mübalağa olduğunu Yani şedid bir hesap günü olduğunu Anlıyorum ancak ben ruhlarla ilgili tekrar inşallah Bununla ilgili bir araştırma yaparım Allah'ın izniyle yani ben bunu not edeceğim Ve bunu araştıracağım ben böyle ben akrepleri de duymadım bunlara bakacağım dediğim gibi yani ben hayvanlarla insanların şeyine düşmekten daha onlarla ilgili inşallah bakacağım diyor katır büyüklüğünde akreplerden bahsediyor bilmiyorum yani sahih mi diyor araştırmak lazım Evet. He, tamam o cennetle ilgili tabii ki yok yo yani vardır orada bazı oraya ait özel mahluk elbette var. Yani ben bu dünyadan oraya göç eden anlamında söyledim. Bazı hayvanlarla ilgili var yani dediğim gibi. İnşallah bunların hepsini geliş bir şekilde ben bunu araştırırım yani. Hatta elimde kaynak da var yani bak, bakabileceğim kaynak da var. Ancak şu an e, birden fazla soru var. İnşallah onlara bakarız, ona göre konuşuruz. Delille konuşmak en doğru yoldur biliyorsunuz. Valla birkaç tane söylüyorlar diyorlar ki mesela asabi kefin köpeği deniyor, salih aleyhisselamın devesi deniyor. Ayeset Vesselemin Kuswa isimli devesi deniyor. Ancak e, sahiliyle ilgili senin aklında bir şey var mı? Sahih mi? Ha, i̇şte benim sahiliyle ilgili aklımda diyorum ya net değilim. İnşallah bakacağız ya. Yani ben havadan bir şey söylemek istemiyorum. O yüzden yani e, biliyorsunuz bazı bilgiler çok gündem olmayınca e, akılda kalmıyor. Yani çok ihtiyaç olmadığı için. Çünkü çok yani ben gerekli görmüyorum ancak mesela demin ki isim ve sıfat konuları e, önemliydi e, bunlar konuşuluyordu demin bir kardeş mesela dedi ki e, o soruyu ben bir daha özellikle Ebu Musab yani ya da arkadaşlar dikkat etsinler diye ben e, tekrar düzeltmeye çalıştım e, mesela bir tanesi yazdı dedi ki mutlak hakimiyetini kurmuştur veya hakimiyetini geri almıştır dedi ne dedi yani sanki Allah azza ve celle hakimiyet başkalarındaydı da geldi hakimiyeti birilerinin elinden aldı gibi konuştu. Bu doğru değildi Haşa yani dolayısıyla biliyorsunuz mu? Attıla yani tatil ehli bu bu bu ayetin Taha suresi 5. ayet ve benzeri ayetlerin içini boşaltıyorlar. Ar Rahmanu alal alistawa ayetini diyorlar ki mutlak hakimiyetini kurdu. Birisi herkes başka bir anlam yüklüyor. Ancak e, bu konu bu doğru değildir çünkü çünkü e, hakimiyete ala aldı dedi. Evet bu doğru değildir. Doğru bir ifade değildir. Zaten hakimiyet Allah'ındır. Her zaman da Allah'ındı. Dolayısıyla ve aleyküm ve rahmatullahi ve berekatuhu diyen kardeş işitmedi. O hemen çıktı. Ancak biz onun selamını almış olduk. E, ancak doğrusu Allah Azze ve Celle bütün isim ve sıfat konularında ehli sünnet vel cemaatın bir yolu vardır. Bir usulleri vardır. O usul da şudur. Kur'an ve sünnetin ispat ettiğini ispat ederler, nefret ettiğini nefret ederler. Yani Kur'an ve sünnet neyi ispat etti? Elleri ispat etti. Biz de elleri ispat ederiz. Efendime söyleyeyim, gözleri ispat etti. Biz de gözleri ispat etti. Veya demin İsa Aleyhisselam bahsinde geçen nefsi meselesi, nefsi meselesini, Yüce Rabbimizin nefsini ispat etti. Biz de ispat ederiz. Mesela İnna Allah aleyhisa biz Allah min lil ibadet. Allah zalimlere, Allah kullarına zalim değildir diyor. Ne oldu? Zulüm sıfatı Allah'tan nefiy edilmiş. Biz de nefiy ederiz. Aynı buna benzer. Allah azze ve celle'nin sıfatlarını da kabul ederken, demin bu Musa hocamızın dediği gibi, vle tecisin, yani cisimlendirme yapmadan, vle tekiif, keyfiyetlendirme yapmadan, yani nasıllığını konuşmadan ve te la tecsim la tekif la ta'til ta'til de yapmadan içini de boşaltmadan efendime söyleyeyim ve la teşbih teşbih de yapmadan Allah azze ve celle'nin leykem mislihi şey bütün sıfatlarıyla ilgili onun hiçbir benzeri yoktur şura suresi 11. ayette dediği gibi ne yüce Rabbimiz leykem mislihi şey ve huves semiul basir Allah azze ve celle Hiçbir benzeri yoktur. işitir ve görür. Biz de biliriz ki işitir ve görür. Aynı bazıları var gibi bazıları var biliyorsunuz ee, temfizciler diyoruz biz bunlara. Veyahut, veyahut müfavuda diyoruz bunlara. Yani diyorlar ki biz bu ayeti biliyoruz ama hiç yorum yapmayız üzerinde. Er-Rahman al-Arşis'te var. Ne demek? Diyorlar ki biz biliyoruz ki bu ayettir, haktır ancak hiç yorum yapmayız. Doğrusu bu da doğru bir yol değildir. Niçin? Çünkü Allah Azze ve Celle kendiyle ilgili ispatta bulunuyor, sıfatını haber veriyor. Sen bunu görmemezlikten gelemezsin ki. Dolayısıyla i̇mam Malik Rahimahullah bu konuda aynı bütün isim ve sıfat konusunda bize hüccettir. Biliyorsunuz birisi geliyor, i̇mam Malik Rahimahullah diyor ki Ya İmam, Ey imam, keyfeste ve Rabbuna alal arş Diyor ki Rabbimiz nasıl arşa istiva etti? Böyle bir soru soruyor. İmam Malik Rahimahullah diyor ki El istiva malum Yani diyor istiva malumdur, bilinen bir şeydir. Ne demek? Yani biz istivadan ne kastedildiğini biliyoruz. Irtefe'a ve ale Yani yükseldi veya orada sükum buldu. Yani arşın üzerindedir. İstivadan ne olduğunu anlıyoruz. Mesut kardeş Allah'a emanet ol, Allah Azze ve Celle sizleri salihlerden kılsın, sizi istikamet üzere kılsın, Allah'a emanet olun. Şimdi burada, dolayısıyla İmam Malik Rahimahullah demedi ki ona, biz bu ayete iman ediyoruz ama içeriği bizi ilgilendirmez demedi. Ne dedi İmam Malik Rahimahullah? Dedi ki, El <gülüyor> ma'lum. İstiva dedi bilinen bir şeydir. Biz dedi biz dedi istivadan ne kastedildiğini biliyoruz. Buna iman ederiz. Çünkü Allah Subhanahu ve Teala anlamı ap açık bize ayetlerle haber verdi. Dolayısıyla el ma'lum. El keyfiyetu meçhul. Ancak istiva malumdur ancak keyfiyeti meçhuldür. Onun keyfiyeti meçhuldür dedi. Biz istivadan ne de kast edildiğini biliyoruz ancak keyfiyetini bilmeyiz dedi. Dolayısıyla aynen dediğim gibi Kur'an ve sünnetin ispat ettiğini ispat ederiz, nefret ettiğini ederiz. Ve dedi ki anhu el imanu bihi vacib el Sual anhu bid'a. Dedi ki istivaya iman etmek vaciptir. Niyetin Çünkü Rabbimiz haber vermiştir. Ancak böyle bir soru sormak bid'attır. Nasıl bir soru sormak? keyfiyetini. Çünkü dikkat ediniz o adam şöyle sordu. Keyfesteva. Keyfesteva. Keyfe yani dedi ki nasıl keyfiyetini sordu. Aynı şunun gibi. Siz Cebrail'e iman ediyor musunuz Cebrail aleyhisselama böyle bir melek olduğuna? İman ediyorsunuz. Peki bana Cebrail'i anlatabilirsin misiniz? Nasıl bir melektir dersen bir şey diyebilir misiniz? Ancak size haber verildiği kadar sıfatlarını haber verebilirsiniz başka bir şey diyemezsiniz aynı meleklere olan efendim üzerinizde kiramen kâtibim var şerefli yazıcılar melekler var sizin üzerinizde kiramen kâtibini alemûne mâ tef'alûn İnfitar suresinde Rabbimiz ispat etmiş demiş ki şerefli yazıcılar var siz buna iman ettiniz mi? evet iman ettiniz peki bu melekler nasıldır? Yani fiziki olarak nasıldır, nasıl bulunurlar sizde, nasıl sizi takip ederler bilmezsiniz. Çünkü Rabbimiz bunu haber vermemiştir. Dolayısıyla bir meleğe iman eden veyahut görmediği bir hususta iman edip susan insanlar, Yüce Rabbimizin de haber verdiği hususlarda iman eder ve susar keyfiyetini sormaz. Niçin? Çünkü daha önce de söylemiştik, dedik ki, e, isim ve sıfat konusu yani Rabbimizle ilgili bilgiler özellikle bunlar tevkifidir. Yani ilham yoluyla, akılla, haberle, aynı Ecevrabi'nin dediği gibi e, Şia'nın bir kolunun haşa yani e, sakal ve e, sak sakal ve zekeri hariç bana Allah'tan sonra size cevap vereyim demesi gibi haşa ve kelle. Tam bir Teşbih, teşbihlik var bunda. Mushabbih'dir. Ancak dolayısıyla Ehl-i yolu en güzeldir. Leyse şey. Mesela "Ve huves-Semi" o işiter, "Leyse ke mislihi şey." "Ve huvel-Basir" o görür, "Leyse ke mislihi şey." Efendime söyleyeyim, ve bütün sıfatları ile ilgili ne derseniz deyin, "Leyse ke şey." Onun hiçbir benzeri yoktur. Evet. Ee, vallahi e, hicap değil de elbise var biliyorsunuz ipekten elbiselerden bahsediliyor. Siz sormuşsunuz diyor ki cennette kadınlar için hicap var mıdır? Ancak bugün hicap şer'i bir gerekliliktir ve toplumun mutluluğu için toplumun fesadtan alıkoyan, fesadtan alıkoyan bir eee vakiaadır, şer'i bir hükümdür. Dolayısıyla insan fıtratıyla örtüşmektedir, yani temiz olan fıtratla. Bu dünya için öyledir. Ancak diğer e, dünya için, yani e, cennet için, e, Allah-u Alem bu hijab değil ancak giyim vardır. Çünkü biliyorsunuz cennet ehlinin giyiminden, en azından erkeklerin ipek giymesi ve kadınların ziynetlerinden bahsedilmiştir hadislerde. Ancak bugün bildiğimiz manasıyla hijab olarak allah Alem, yoktur. Ebu şeyin de dediği gibi Musa Hoca'mızın Allah ona ondan razı olsun diyor ki <gülüyor> ilk defa böyle bir soru işitiyorum demişti. E, dolayısıyla Allah alem ben o zaman da siz bu soruyu sorduğunuzda kalbim böyle kanaat etmişti. Kendi kendime böyle e, yoklamıştım. Yani hicaptan hiçbir nasta böyle bir şey çıkmıyor. <gülüyor> çadırdan çıkmazlar. Bunu iyi araştırmak lazım. Halbuki biz biliyoruz cennetin çarşıları var. <gülüyor> o şeyle ilgili Kur'an şeyle ilgili çadırdan çıkmazlarda katıldığı hurilerin yani sahibine ne kadar itaatkar olduğunu ifade etmek için Kur'an'da geçer yani. Onda çadırlar içerisinde tesettürlü insanlar diye geçer. Şey huriler diye geçer. Bunu kastetmişlerdir. Ha, yani onlar Ondan eş eşlerine gözlerini, gözlerini dikerler yani diyor. Yani gözlerinin gözler, dışında kimse şey görmezler anlamında. Eşlerine bakarlar. Evet. Şey ee, he, kadınlar çadırlardan çıkmazlar. Allah alemu eşlerine sadakatla ilgili bir husustur. Ha, siz cennet kadınlarını sordunuz. Doğrudur ancak ee, bilmiyorum Allah en iyisini bilir yani diyecek bir şey yok yani bilmiyorum yani artık diyor, yani ben hurileri sormadım diyor kadınları sordum diyor da e, burada burada kadınlar yani Allah alem özel bir yasak bilmiyoruz biz yani Allah alem öyle görünüyor yani bilmiyorum gezecekler mi derken orada biliyorsunuz insan İnsan farklı olacak yani bilmediğimiz şeylerden de konuşmak istemiyoruz doğrusu. Allah en iyisini bilir. Allah subhanehu ve teala bizi oraya e, girdirsin. Bizi cennet ehlinden kılsın ve cennet nimetleriyle bizleri nimetlendirsin. Tamam işte ben de demin, demin bunun açıklamasını yaptım dedim ki burada Aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ben ben dedim ki ben dedim ki yani dünyada bu hem fıtri hem şer'i bir gerekliliktir. Dünyada ibadettir. Ancak cennet için sizin söylediğiniz sizin söylediğiniz yani e, bu anlamda hicabı gerektirecek bir durum yok yani ben onu diyorum. Hicabı gerektirecek bir nas, bir husus görmemekteyim. Bir husus görmemekteyim. Allah azza ve celle onları yani yaratılışımız da değişecek arkadaşlar. Yani af buyurun. Orada tuvalet ihtiyacı hissetmeyecek insan. Yani çok da detaya girmek istemiyorum yani. Orada yani habis olan hiçbir şey yok. Yani bizim anladığımız manada kıskançlık diyeceğiz. Allah azze ve celle bunu dilediği şekilde Allah azze ve celle illa kılen selamena selame. Onlara ancak sizlere selam olsun. Sizlere selam olsun denilir ve buna benzer Allahu alem ben cennetin bir diğer adı da zevkler diyarıdır. Tabiri caizse zevkler diyarı. Yani Allah azze ve celle bütün zevklerin meşru kıldığı tek yerdir. O zevklerden mahrum kalmamak için dünya zevklerine yani insanın gerçekten yüz çevirmesi gerekir. Evet tamam inşallah yani ben de zin gibi inanıyorum ama Allah en iyisini bilendir. <gülüyor> Doğrudur inşallah biz tek başına Cennetin işlendiği dersleriniz vardır Allah Azza ve celle e, Biliyorsunuz öyle diyecek Yani en son cehennemden çıkan kimseye Hani ya Rabbi beni En azından şu azabı üzerime hafiflet Azap hafifletilir Der ki ya Rabbi beni çıkar Hani bir daha bir şey istemeyecektin ya Rabbi der Beni çıkar o çıkar Sonra der ki ya Rabbi kapısına kadar gider falan En son içine girmeyi ister Hadisi biliyorsunuz herhalde ve Allah Azze ve Celle ona der ki işte yeryüzünde bir dünya melikinin, dünya meliki yani dünyada krallığı olan birinin mülkü kadar sana mülk vermeme razı olur musun? Düşününüz ki bu adam sadece azabı hafifletilmek istenen, işte istedikçe de yüce Rabbimizin cömertliğini ve merhametini gördükçe istemeye devam eden bir kul. He, he inşallah sırayla işleriz onları. Ve bu adam kapıya kadar en son diyor ki Ya Rabbi Allah Azze ve Celle her defasında ona diyor ki hani sen başka bir şey istemeyecektin? Ya Rabbi diyor bu cenneti diyor ben gördüm kapıda. Ya Rabbi sen erhamun rahiminsin. Beni diyor kapıdan içeriye geçir ya Rabbi ben başka bir şey istemeyeceğim. Diyor ki Allah Azze ve Celle onu oradan geçirir. Sonra bakar ki o kişinin istekleri bitmez. Sonra Allah Azze ve Celle onu oraya geçirdikten sonra tabi buraya gelene kadar başka bir şey istemeyecektin, başka bir şey istemeyecektin diye gelir. Allah Azze ve Celle ona der ki, bak der sana yeryüzü meliklerinin sahip olduğu mülk kadar vermemi ister misin? Diyecek ki ya Rabbi diyecek. Ya Rabbi diyecek. Yani razı olur musun? diyecek ya Rabbi nasıl razı olmam? Allah Azze ve Celle diyecek ki ben sana bir o kadar, bir o kadarını daha bir o kadar daha bir o kadar 10 mislini verdim diyecek. Başka bir hadiste diyor ki ne şöyle bir bak gözünün değdiği yani gözünle görebildiğin yerler ve bunların misli sana verilecektir. Bir misli, misli misli böyle devam eder. Allah Subhanahu ve Teala cömerttir. Allah azza ve celle ...yüz tane merhameti vardır diyor Ali Seyyidü'l-Salem. Bunun birini dünya için yani şu an dünyada onunla muamele ediyor. 99'unu da Allah Subhanahu ve Teala ahiret için bırakmıştır. Ancak biz de şunu da hemen hatırlarız. Şeytan sizi Allah'ın rahmetiyle aldatmasın buyuruyor Rabbimiz Subhanahu ve Teala. Allah sizlerden razı olsun. Uzun uzun konuştuk. Gecenin bu vaktinde dinlediniz. Allah'a emanet, emanet olunuz. Ve hakkınızı helal edin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.